Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yöneteceğiz. Evvela alemler Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle O'na hamdolsun. Salatu selam Allah'ın Nebisi'nin, Resul'ün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim hoş gelmişsiniz güzel. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun Efendim İbrahim Hacıoğlu, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar hocam. Allah'ı nasıl bileceğiz? Nasıl tanıyacağız?" diye sormuş efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil ve Salatü vesselamü aleyke ya seyyidı'l evvelin ve'l âhirin ve ila cemî'il enbiyâi ve'l murselîn ve ila cemî'il veliyyi ve'lhamdülillahi rabbil âlem Allah'ı nasır bileceksin nasıl tanıyacaksın Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhissalatu vesselam Allah'ın zati hakkında tefekkür etmeyin. Akıl oraya ulaşmaz. Yaratılmış, yaratanını anlayamaz. Allah'ı isimlerinden bilmemiz gerekir, tanımamız gerekir. Allah isimleriyle kendini tanıtıyor. El-esma-ül-husna denince Allah'ın isimleri, sıfatları, vasıfları olarak anlamamız gerekir. Allah kendini isimleriyle, vasfıyla tanıtır. O kendini nasıl tanıtmışsa, bizim öyle tanımamız gerekir, yoksa doğru tanımış olmayız. Kendi kendimize Allah'a isim, vasıf verip, Allah böyledir diyemeyiz. O kendini tanıtmış, Rab olarak tanıtmış, Rahman ve Rahim olarak tanıtmış, Kerim olarak tanıtmış, Gödül olarak tanıtmış, Vahid, ahad, semed olarak tanıtmış, kahar olarak, müntekim olarak tanıtmış. Her kendini, her nasıl tanıtmışsa bize düşen öyle tanımaktır. Öyle anlamaya da çalışmaktır. Allah kulu yaratırken kendi ruhundan nefretmiş, zatıyla sıfatıyla ona tecelli etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın isimleri aynı zamanda kulun üzerinde de, gönlünde, hakikatinde mevcuttur. Bu durumda Rabbini kendi üzerinden tanıması gerekir. Kendi üzerinden tanımadıkça dışarıda istediği kadarıyla tanımaya çalışsın, gerçek manada tanıyamaz. Ancak kendi üzerinden tanır ve tadar. Tatmadan anlamış olmuyor, tatması gerekir. Yani, Allah besirdir, kul da Allah'ın besir isminin tecellisiyle görür. Kulun görmesi sınırlıdır. Ama Allah her şeyle, her şeyi görendir. Her şeyi görendir. Hakikatini görendir. Kulun görmesi Allah'ın besir isminin bir tecellisidir. Sonsuz bir deryadan bir damla misalidir. O bir damla tecelliden Sonsuz deryayı anlamış olur, anlamaya çalışması gerekir. Kul rahmet ediyor, rahmeti vardır. Seviyor, sevgisi vardır. Bu durumda Allah'ın Rahman, Rahim ismi tecelli etmiştir. Seviyor, Vedud ismi, İlah ismi tecelli etmiştir. Ama sonsuz bir deryadan bir damla misali. <gülüyor> Allah bu isimleri kula tecelli etmiştir. Ama sonra onu en aşağıyı bırakıp bu isimleri üzerinde göster demiştir. İsimleri üzerinde gösterdikçe o isim büyür, kemale erer. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. <gülüyor> müminleri anlatırken onlar ruhlarındaki cömertliği, kerimliği arttırmak için verirler. Yani verdikçe o isim kemale eriyor. Büyüyor, merhamet ettikçe rahmeti artıyor, sevdikçe muhabbeti artıyor, verdikçe cömertliği artıyor, affettikçe makfureti artıyor, bütün isimleri böyle tecelli ediyor. Onun için, kura düşen o isimleri üzerinde göstermektir. Allah'ı isimleriyle önce tanımaktır, kendi üzerinde anlamaktır, bunu tatmaktır. Sonra bunları büyüt, büyütüp kemale erdirmektir. Kamil insan bu demektir, Allah'ın isimlerinin evet kula göre, kemal ile tecelli etmesi demektir. Yoksa kemalat olmaz, yoksa insan Hazreti insan olmaz, Allah'a yeryüzünde halife olmaz, ayna olmaz. Allah'ın isimleri üzerinde ne kadar görünüyor, tecelli ediyorsa o kadar kamil olmuş, o kadar Hazreti insan olmuş, o kadar Allah'a yakın dolayısıyla Allah'a ayna olmuş Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermiş olur. Bu birinci adımdır. Bunun bir de ikinci adımı vardır. İkinci adımda bunları müşahede eder ve buna şahit olur. Allah'ın isimlerinin tecellisine şahit olur. Bu her bir kul için böyledir. Ama şahit olabilmesi için bir yolculuğu yapması gerekir. Yani o yolculuğu yapmış, Allah'ın isimlerinin üzerinde tecelli ettiğine şahit olmuş. Birine bir mürşid-i kamile tabi olması gerekir ki o isimler onun üzerinde tecelli etsin. Bu şahitliği, bu şehadeti önce mürşidi üzerinde apaçık görür. Yani her halinin Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibaret olduğunu görür. Allah'ın kullarını Muhatap olan herkes bunu net olarak görür ve anlar ki Onu seviyor, ona rahmet ediyor, ona ikram ediyor Yanlış yaptığında onu affediyor Bununla beraber onu hidayete erdiriyor, Allah'a yaklaştırıyor, onu çekiyor Önce zahiri olarak böyle şahit olur Buna şahit olunca sıra öteki şahadete gelir Emindir Allah'ın tecellisiyle karşı karşıya olduğundan emindir çünkü Görüyor bir de Allah perdeyi böyle aralar, bir de o tecelli eden isimlerin arkasındakini ona gösterir, o da anlamış olur. Neden Allah böyle yapıyor? Anlasınlar diye. Kul kendindeki güzelliği anlasın diye, bilsin diye. O Allah'ın nefreti ruh olsun diye. Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri, şerefi anlasın diye, bir avuç toprağa minnet etmesin diye, dünyaya tenezzül etmesin diye, Allah'ın onu kendisi için, kendisine halife olsun, ayna olsun, yakın olsun, dost olsun, sevgili olsun diye yarattığını bilsin, tatsın, bunu yaşasın diye, gereğini de yapıp yerine getirsin diyedir bu. Onun için Müslüman olmadan önce insan olmak gerekir. İnsan olmaya karar vermek gerekir. Evet. İnşallah bunu böyle anlamak gerekir. İnşallah. Efendim Bingöl'den Sedat Kalkan, Bismillah Allah'ın selamı üzerine olsun, Allah razı olsun senden bizi böyle aydınlatır. istiyorum hocam. Selamünaleyküm demiş efendim. Allah razı olsun hep beraber birbirimize dua ediyoruz. Hepimiz duadayız. Birinin bizim için duasının kabul olabilmesi için önce bizim kendimize dua etmemiz gerekir. Yani her neyi istiyorsak dilimizde, gönlümüzde, fiilimizde, gücümüzde, kuvvetimizde, tavrımızı ortaya koyup onu yapmaya çalışmamız gerekir ki dua fayda vermiş olsun. Yani dua edenler duamıza amin demiş olsun. Yoksa hiçbir şey yapmadan evet, dua etmek doğru değildir. <gülüyor> duayı istemek ya da beklemek doğru değildir. İnşallah her neyi istiyorsak önce duayı kendimiz yaparız duamızı sonra elbette ki dua ister birbirimize dua ederiz. Allah bütün kardeşlerimizin duasını kabul etsin inşallah. Amin. Evet. Efendim Batman'dan bir izleyici kurşun dökmek şirk midir? diye sormuş efendim. Kurşun dökmek şirk midir? Evet şirk bir iş, şirk bir ameldir. Kurşun dökerken ondan nasıl bir şey bekler? Nasıl bir fayda bekler? Yani dua etmesi gerekirken Herhangi bir konuda bir sorun, bir sıkıntı, bir hastalık varsa şifa bulmak için evet Allah mutlaka onun bir dermanını yaratmıştır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Allah dermanını yaratmadığı bir dert yaratmamıştır. İlacını yaratmadığı bir hastalık yaratmamıştır. Bütün mesele o ilacı bulabilmektir. Dert hasarlık veya her ne olursa olsun önce vesileye sarılıp ilacı kullanıyoruz. Sonra duamızı yapıyoruz. Şifayı Allah'tan istiyoruz. Eğer şifayı kurşun dökmekte ararsak bu şirk olmaz mı? Duanın yerine koydun onu çünkü. Yani hem kurşun dökeyim hem de şirk dökeyim, hem de dua edeyim olur mu? Olmaz. Allah dua edin dedi. Hazreti İbrahim dua ederken evet ne buyuruyordu? Beni yaratan sensin ya Rabbi. Beni rızıklandıran, acıktığımda beni doyuran sensin. Susuzluğumu gideren sensin. Bana hidayet yolunu gösteren sensin. Hastalandığımda bana şifayı veren sensin. Evet, isap böyle dua etmemiz gerekir. Peygamberler gibi ki onlara iman etmiş olalım. Allah onların dilinden bize duayı öğretiyor. Böyle bir durumda siz de böyle dua edin. Nasıl onun duasını kabul ettimse, sizinkini de kabul ederim. Gidin kurşun dökün demedi. Evet, dolayısıyla kurşun döktüğünde onu o duanın yerine koymuş olursun ki evet, şirk olur. Evet. Efendim, <gülüyor> biz deyizimiz selam olsun. Ben sahip Azerbaycan'da Hocamızı çok seviyoruz. Hocam ben namazımı çok yavaş kılıyorum. Söylediğim dualar bir de uyeryimden anlamı söylüyorum. Evet. Uyeryimden. Namazı yavaş kılıyorum. Bir de duayı yaparken o okuduklarımızı yüreğimizden yapmak istiyoruz. Yapıyorum diyor. Çok güzel yapıyorum. Allah kabul etsin. Bu huzurda duruştur. Eğer bir de okuduklarını anlayarak yapmaya çalışıyorsak bu gerçek manada bir namaz olur, miracı olur. Rabbimizle muhatabız. Söylediklerimizi ona söylüyoruz çünkü. Dolayısıyla kardeşimiz doğru yapıyor. Belki sürekli öyle yapma imkanımız olmayabilir. Zaman zaman öyle yapsak bile bu diğer namazları da kapsar. İçine alır. Evet, en güzelini yapıyor kardeşimiz. Öyle yapmaya devam edelim. Buna beraber öyle yapma imkanları olanlar da öyle yapmalıdır. Yani söylerken ne söylediğini bilmelidir. Yavaş yavaş, ağır ağır okuyup, yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde ne söylediğini bilmelidir. Gönlünden bir hamd etmelidir. Evet. Bu arada hem kardeşimize hem Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Efendim bizlecimiz abdest alırken diş etinin kanaması Hı. abdesti bozar mı? Evet. Abdest alırken Dişler kan veya dişlerde bir sorun vardır, karama yapıyordur. Herhangi bir şekilde abdesti bozmaz. Eğer böyle ağzını dolduracak kadar olursa, evet o zaman bozmuş olur. Ama zaten diş karaması o kadar olmaz. E, oraya hiç takılmamak gerekir. Bakmak bile doğru değildir. Dolayısıyla o dişin karaması herhangi bir şekilde abdesti bozmaz. Efendim Kırşehir'den bir izleyici adetliyken tesbih çekilir mi diye sormuş efendim. Evet. Adetliyken tesbih çekilir, Allah zikredilir. Bununla beraber ayetler okunabilir. Bir tek namaz kılınmaz, bir de Kabe'de tavaf yapamaz. Geriye kalan bütün ibadetleri yapar, yapabilir. Evet, tabii ki oruç karıştır bundan. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki sana aybaşı halinde de sorarlar. De ki o bir rahatsızlıktır. Rahatsız yani. Onu rahatsızlıktan öteye bir şey zannetmek doğru değildir. Sadece rahatsızdır. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Rahatsızlığın dışında ona bir mana vermek yanlıştır. Yahudiler öyle mana vermişti. Eğer öyle mana veriliyorsa bu Yahudilerden kalma bir şeydir. Hatta öyle ki Yahudiler böyle bir durumda o aybaşı rahatsızlığı olan kadınla aynı yatağa yatılmaz. Onun pişirdiği yemek yenmez. Onunla beraber yemek de yenmez. Bu onların kendi kendine üretip ortaya koyduğu, daha doğrusu Allah'a iftira attığı dinleridir. Ama Allah ne buyurdu? O bir rahatsızlıktır. Herkes rahatsız olur. Yani üşütünce de rahatsız oluyorsun. Ama orada Allah'ın başka bir muradi vardır. Evet. Çocuk doğurmaya elverişli olması için o gereken bir rahatsızlıktır adında. Dolayısıyla Allah orada ona birçok bir de kolaylık tanımış, muaf tutmuş daha doğrusu. Çünkü sıradan bir rahatsızlık değil, yaratılıştan getirdiği bir özelliktir o. Dolayısıyla mesela aybaşı halindeyken namaz kılmaz. Oruç da tutmaz ama daha sonra orucu kaza eder, namazı kazada etmez. Böyle bir şey yok zaten. Ama namazın dışında orucun dışında her türlü ibadetini yapabilir. Evet, tesbihi de yapar, tekbiri de yapar, zikri de yapar. Bununla beraber Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam e, bu hali soran sahabeye, bayan sahabelere namaza gelsinler, arkada otursunlar. Sohbeti, vaziyi dinlesinler ama namaza iştirak etmesinler dedi. Mescide de çağırıyor. Gelip arkada otursunlar dinlesinler diyor. Evet. Buna beraber Kur'an-ı Kerim'i de aynı şekilde evet okuyabilir, ders alabilir, ders verebilir. Dedim ya evet Allah'ın buyurduğu gibi o sadece bir rahatsızlıktır. Allah, Allah onu bir takım ibadetlerden sadece muaf tutmuştur. Rahatsız olduğu için. Rahatsızlık ağır olduğu içindir. Evet. Efendim Almanya'dan sevgi isimli bir izleyicimiz Derviş namaz kılarken mürşidine mi düşünmeli yahut Allah'ı mı düşünmeli? Bütün ibadetler için, dervişin yapması gereken Allah'ı Allah mı, mürşidi mi tefekkürdür? Evet. Hep söylüyoruz. Her ne olursa olsun, dinimizi Allah'ın kitabından öğrenmemiz gerekir. Dinimizi Allah'ın vahyine art etmemiz gerekir. Mürşidi doğru anlamak gerekir. Mürşid irşat eden, yolu gösteren. Allah'a giden yolu gösteren, Allah'ı tanıtan, Allah'ın vahyini öğreten, okuyan, açıklayan, nefsi teskiye eden, bilmediklerini öğreten, şahit, müjdeci, evet, uyarıcı. Resulullah Efendimiz'in varisi olunca o da bu vasıftadır. Mürcidi düşünmüyorsun. Allah'ın huzurundasın. Hep söylüyoruz onu. Namaza dururken ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım diyoruz. Mürşidimin huzurunda değil. Beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Mürşidin işi kendisiyle beraber olanları Allah'ın huzuruna hazırlamaktır. Miraca hazırlamaktır. Allah'ın huzurunda durmaya hazırlamaktır. Allah ile beraber olmaya hazırlamaktır. Yoksa yanlış yapmış oluruz. Yolu Onunla beraber yolu yürürken Allah'a yürüyorsun, ona yürümüyorsun. Onunla beraber Allah'a yürüyorsun. Allah'ın huzuruna hazırlanıyorsun. Onunla beraber Allah'ı seviyorsun. Allah'ın sevgisine layık oluyorsun. Seni temizliyor. Mesele böyle taklit yapmak da değildir. Onun için bütün ibadetler için bu böyledir. Mürşide düşen onu o ibadete hazırlamaktır. Allah'ın huzuruna hazırlamaktır. O ibadeti ona bir kul olarak örnek olarak evet gösterip yapmak ve yaptırmaktır. Yapar benim gibi yap der. Zaten mürşide kemale tabi olmak bunun içindir. Onun gibi bir kul olmak için Başka bir şey değil. Evet. Mürşidini değil, Allah'ın huzuruna, beni yaratan Rabbimin huzurundayım deyip namaza durması gerekir. Bütün ibadetler için bu böyledir. Mürşid yolu gösterendir. Allah'a giden yolu gösterendir. İsmi üzerinde peygamber varisi. Allah'a davet eden, kendine değil. Allah'ın vahyiyle davet edendir. Evet. Bu emri Allah, Resulullah Efendimiz'e öyle vermişti. Evet. Allah'a davet et. Rabbinin yoruna hikmetle davet et. En güzel sözde ise onu söyle. Evet. Allah'ın izniyle Allah seni Allah'a davet eden nur saçan bir kandil kılmıştır. Nur saçan bir kandil ne demek? Yolu aydınlatan yolu aydınlatıp kendisine iman edenleri, beraber olanları evet, karanlıklardan aydınlığa çıkaran, yolu gösteren, yolu aydınlatıp yolu gösteren. Hadi bana tabi olun, peşimden gelin, Allah'a gidelim, kul olalım, Allah'ı sevelim, Allah'a itaat edip, Allah'a teslim olalım diyen bir kuldur bu. Yoksa, evet, yanlış anlamış oluruz. Peygamberi de, mücidi de yanlış yere koymuş oluruz. Evet. Efendim biz izleyicimiz de ilimsiz, aşksız ve ahlaksız şeyhlerden Rabbim ümmeti Muhammedi muhafaza eylesin. Amin. Allah senden razı ve memnun olsun. Bizi de affetsin. Amin, Amin. Allah kardeşimizden razı olsun. Bütün mesele hakikati görüp hakikate dönmektir. Daha önce bir şeyleri yanlış bilmiş olabiliriz, yanlış anlamış olabiliriz, yanlış anlatılmış olabilir. Ama <gülüyor> hakkı, hakikati arayanlar hakkı, hakikati bulunca evet, yanlışı bırakır, hakikate sarılır. Hak budur der. Onun için ısrara ne diyoruz? Hak bir tanedir. Hak Allah'ın ismidir. Hak Allah'ın buyurduğudur. Gerisi gerisi yanlış. Gerisi hurafet. Gerisi bidat. Evet. Onun için bize düşen hakka sarılmaktır, hakta olmaktır, hak ile olmaktır. Allah hepimizi hakta olanlardan eylesin inşallah. Allah bizi kendini bilmez, yolu bilmez. o bidatçilere, o hurafe üretenlere meyledenlerden, onların peşinden gidenlerden eylemesin. Amin. Söz konusu olan bizim ebedi hayatımızdır. Söz konusu olan kendimizi bilmek, bulmaktır ya da kendimizi kaybetmektir, insanlığımızı kaybetmektir. Söz konusu olan Rabbimizi bilmek, Rabbimizi bulmaktır. Yoksa Rabbimizi kaybederiz. Onun için kendimizi ciddiye almamız gerekir, ahireti. Rabbimizi ciddiye almamız gerekir. Öyle birileri böyle söyledi, hadi bu doğrudur, olmaz. Senin aklını sonuna kadar kullanman gerekir. Senin kazanman gerekir. Senin şahit olman gerekir. Yoksa kendini kandırmış oluyorsun. Allah bizi kendi kendini kandıranlardan böyle hiçbir şey yapmadan, çaba gayret sarf etmeden, Allah'a firar etmeden bir şey kazanacağını zannedenlerden eylemesin inşallah. Amin. Evet. Efendim Erzincan'dan bir izleyicimiz iki tane dul, dul kadın komşum var. Şubat'ta ömreye gidecekler inşallah. Buradaki imamlar onların mutlaka birileriyle İmam nikahı yapıp öyle gitmelerini söylüyor. Bu konuda ne yapmalar gerekir? Evet. Yanında mahremi olmadan bir kadının hacca gitmesi doğru değildir buyurdu Resulullah Efendimiz. Neden? Çünkü evet bir ay, yirmi gün veya iki ay, üç ay yolculuk yapılıyor. Evet, Hayvanlarla, develerle yolculuk yapılıyor bunun için doğru değildir, dedi. Güvenlik açısından doğru değildir, dedi. O zahmete tek başına o katlanamaz, onun için doğru değildir, dedi. Resulullah Efendimiz'in bir konuda bir şeyin bu doğrudur, şu anda bunun böyle yapılması gerekir veya böyle yapılmaması gerekir. Yani Herhangi bir şeye yasak koyabilir. Haram edemez, yasak koyabilir. Veya koyduğu yasakı kaldırabilir. Neye göre? Şartlara göre. O andaki, o zamandaki şartlar öyleydi. Ama şimdi şartlar öyle midir? Hayır. Uçaka biniyorsun, üç saat sonra, iki saat sonra, dört saat sonra veya fark etmez, oradasın. Yanında kardeşlerin var. Bayan kardeşleri var. Hiçbir zahmet çekmeden bilmiştir, oturmuştur. Oturduğundan kalkıp orada ilmiştir. Böyle bir zorluk, sıkıntı yoktur. Dolayısıyla şart ortadan kalkmıştır. Eğer Allah bunu emretseydi bu doğruydı. Yanında mahremi olmadan gitmesi doğru değildir. Buyurmuştu. Şartlara göre. Şimdi de Hocamız ne diyor? İşte Resulullah Efendimiz böyle söylemiş, onun için onun bir biriyle nikahlanması gerekir, ondan sonra oraya gitmesi gerekir, e sonra sonra gelince boşasın, sen Allah'ı mı kandırıyorsun? Sen nasıl bir müminsin, nasıl iman etmişsin, sen nasıl bir alimsin öyle? Böyle alim olur mu? Sen kimin adına konuşuyorsun? Yani ne söylediğinin farkında mısın? Allah'ı kandıralım diyorsun. O onun eşi değildir. Böyle bir nikah yoktur zaten, böyle bir nikah da olmaz. Yani bunu neye dayanarak söylüyorsun? Aklını biri söylüyor, gerisi de onun peşinden gidiyor. Allah sana akıl vermişse bunu anlamadın mı böyle olduğunu? Eğer Allah bunu böyle söyleseydi bu doğruydi. Allah öyle söylemedi. Allah böyle bir şart koymadı. Resulullah Efendimiz şartlara göre yasak koymuştur. Ama o şartlar ortadan kalktığında o yasayı kaldırmıştır. Daha önce söylemiştim mesela bir kurban bayramında Resulullah Efendimiz buyurdu ki bu kurban bayramında bundan sonra hiç kimse kurban etini üç günden fazla evinde saklamasın dedi. Dağıtın. Ertesi sene sahabe Resulullah Efendimiz'e gidip Ya Resulallah eti dağıtacak kimse bulamıyoruz. Siz de üç günden fazla saklamayın demiştiniz. Şimdi ne yapacağız? De Resulullah Efendimiz buyurdu ki siz yanlış anladınız öyle söylemedim. O andaki şartlar öyle gerekiyordu. Dışarıdan Medine'ye birçok kardeşimiz gelmişlerdi ihtiyaçları vardı. Onun için üç günden fazla saklamayın ki gerisini dağıtın diye söyledim. Ama bu sene böyle bir şey yoktur. Bu sene evet bolluk vardır. Dolayısıyla kimsenin ete de ihtiyacı yoktur. O şart geçerli değildir. O geçen sene için geçerliydi. O şart şu anda geçersizdir. Evet, i̇stediğiniz kadar saklayabilirsiniz dedi. Bak şartlar hem yasa koyuyor sonra yasayı kaldırıyor. Şartlar öyle gerektiği için... Aynı şey onun için geçerlidir. Ömre için, hac için geçerlidir. Bunun için herhangi bir şekilde onların nikahlanması gerekmez. Eğer böyle bir şey yaparlarsa evet, günahkar olmuş olurlar ki Allah'ı kandırma teşebbüsünde bulunmuşlar demektir. İmana zarar verir bu. Sanki Allah bilmiyor da işte bak biz nikahlı gittik. Böyle bir şey olur mu? Haşa. Evet. Rahatlıkla Allah'ın emrini yerine getirmeleri gerekir. Haclarını, ömrelerini yapmaları gerekir. Böyle bir şart da e, şu anda yoktur. Geçersizdir. Evet. Evet. Efendim İzmir'den Musa Korkmaz, babamız bize mirasını haram ederse o mirası yiyebilir miyiz? Evet. Babamız bize mirasını haram ederse o mirası yiyebilir miyiz? Evet. O mirası yiyebilirler. Çünkü o babası vefat ettikten sonra, artık o mal babasına ait değildir. O mirasın taksimatini babası yapamaz, çünkü taksimati Allah yapmıştır. Yani çocuklara, kız çocuklarına, erkek çocuklara, anaya, evet öbürlerine, her ne düşüyorsa Allah taksimati yapmıştır. Dolayısıyla mal babaya ait değildir ki onun sözü ya da vasiyeti geçerli olmuş olsun. Evet, o vefat ettikten sonra mal kimindir? Varislerindir. Allah öyle söyledi. Ve taksimatı da Allah yapmıştır. Dolayısıyla o vasiyet gecersizdir. Evet. Efendim, selamün aleyküm demiş. Ba Batman Kozlu'dan ailece selam. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Hem kardeşimizde hem Batman'daki kardeşlerimize selam olsun. Efendim bir izleyicimiz, 3 yıllık evliyim, çocuğum olmuyor. Ne yapmam lazım? Bir de eşim kumar oynuyor, içki içiyor. Nasıl bırakmalı? Ne yapmam lazım? Evet. Allah kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Allah onlara salih evlat versin. Yapılması gereken şey evet, sabretmektir. Ona dua etmektir. İnşallah Allah sabrının karşılığında müdahalede bulunur. Duasını kabul eder, hidayeti verir inşallah. Öyle buyurdayt-i kerime'de Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever. Evet sabrımızın karşılığında Allah'ın beraberliğini, Allah'ın sevgisini kazanıyoruz. Allah Sabır, ihsan, ikram versin inşallah. İnşallah. Evet. Efendim, bir izleyenimiz sekiz göz, sizi ailecek izliyoruz. Cezbeyle, huzurla, muhabbetle Rabbim seni tüm insanlara ulaştırsın ki hakkı anlasınlar ve <gülüyor> kurtulsun. Kurtulsunlar. Allah razı olsun. Bizi izleyen gözlere Allah nur versin inşallah onları nurlandırsın inşallah. Allah bizi beraber etsin inşallah. Allah hem basiretimizi hem gönlümüzü açsın inşallah. Kardeşlerimize selam olsun. Efendim devamla demiş, mutasavvuf nedir? Görmek isteyen zati ailenize alinize baksın, hurafeci, hokabazlardan Allah bu aciz kullarını korusun demiş efendim. Allah razı olsun. Allah ayetlerinde sıkça buyurduğu akletmez miysiniz? Düşünmez miysiniz? Tefekkür etmez miysiniz? Tefakuh etmez miysiniz? Tedebürü etmez miysiniz? Ne de az düşünüyorsunuz? Allah bizi, aklımızı kullanmaya davet ediyor. <gülüyor> Sakte bir şeyin, satılan bir malın Müşterisi olmasa o ortadan kalkar. Kimse o mani üretmez. Ama insanlar bile bile neden gidip sahtesini alıyor, sahtesine müşteri oluyor? Ucuz olduğu için. Onu alan biliyor. Hakikası pahalidir. En az 10 kat belki 20 kat daha pahalidir. Ama sahtesi onun taklididir, ucuzdur. Sahtesine talip oluyor, işine geliyor. Ucuz olduğu için. Daha az bir emek karşılığında olduğu içindir bu. Ne diyor mesela? Siz tabi oldunuz ya, kurtuldunuz. Hepiniz cennetlisiniz. Şey Hazretleri hepinize şefaat eder. Hepinize yardım eder. Sizi cennete taşır. Cebine koyar taşır. Kutuya koyar taşır. Taşır, hiç, hiç. Dışarıda hesap bile görmezsiniz. Sıratı görmezsiniz. Bir de bakarsınız ki cennetesiniz, hemen cebinden çıkarır, bırakır cennetin içine, kapısına, ya da kutuyu açar, salar içeri. Bu çok kolay bir şey. Çok güzel bir şeydi bu. Eğer böyle bir şey varsa gitmek lazım gerçekten. Ama aklını kullanan, Rabbini dinleyen, vahyen nuruyla bakanlar bilir ki, bunlar Allah'a iftira atıyor. Bunlar insanları kandırıyor, değil yolu göstermek, tam tersine Allah'a giden yolu kesiyor. Onun için ısrara ne diyoruz? Allah her bir kuldan Hz. insan olmasını istiyor. Kendisine halife olmasını istiyor, yakın olmasını istiyor, dost olmasını istiyor iman edip kendisini sevmesini, aşık olmasını istiyor. Ne buyurdu Allah ait kerimede Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Sen mümin olmadan mümin olarak malını canını vermeden cenneti alamazsın. Allah öyle söylüyor. Ama şey hazretleri cebre koyup taşıyormuş. Bunu yaparken kimseye hesap da vermiyormuş. Hesabı yokmuş. Kendisinin zaten hesabı yok. Cebine koyduklarının da hesabı yok. Ya da Allah görmüyor ya da öyle söylemesi gerekir. Allah ona hesap soramıyor ya, niye bunları cebinde taşıyorsun diye. İnsan kendini bu kadar küçük düşürmemelidir. İnsan kendine bu kadar hakaret etmemelidir. Bu kadar kendine zulmetmemelidir. İnsan kendine yazık etmiş olur. Kendine zulmetmiş olur. Kendisine hakaret etmiş olur. Peygamberler de buna dahildir. Herkes Allah'ın kurudur. Herkes kullukla mükelleftir. Her biri için bu böyledir. Her biri kendi hesabını yapar. Kazanmaya çalışır. Bütün peygamberler aynı şekilde Allah'ın emrini yerine getirmeye çalışır. Allah'ın kendisine verdiği vazifeyi yapmaya çalışır. Bütün çabasını, gayretini, hayatını bu yolda sarf eder. Bir tek Rabbim benden razı olsun diye. Rabbim bana doğru yaptın, güzel yaptın desin diye. Kendini Rabbine beğendirmeye çalışıyor. Evet. Allah buyurdu öyle seni. Allah'a davet eden, nur saçan bir kandil kıldı Doğru. Nur saçan kandildir. Etrafı aydınlatıyor, önünü, sağını, solunu aydınlatıyor. İnsanın gönlünü aydınlatıyor. Aydınlatıyor ki o aydınlıkta yürüsünler diye. Allah'a yürüsünler diye. Yoksa, hiçbir şey yapma. Sen tabi oldun, sen kurtuldun. Sen ayrıca, ayrıcalıklıysın, sen özelsin. Tabi olmuşsun ya. Böyle saçmalık olur mu? Tabi olmuşsan, Allah'a yürüyorsan, Allah'a firar ediyorsan, Allah'a koşuyorsan, eğer tabi olduğun sana Allah'ın ayetlerini okuyup açıklıyorsa, hikmeti öğretiyorsa, Allah'ın muradını öğretiyor, Allah'ı tanıtıyorsa, seni tezkiye ediyor, temizliyorsa, kötü ahlakını güzel aklakla değiştiriyorsa, seni Allah'a Kul yapıyor, aşık ediyorsa doğru yapıyor. Doğru yoldasınız. Yoksa işte oraya gittin tamamdır. Kurtuldun. Sen özelsin artık. Diğer insanlardan ayrısın. Tabi olmuşsun ya. Evet, ne tabi olan kurtulur, ne tabi olana. Birbirlerini Allah'tan, Allah yolundan ayrı koymuşlardır. Hazreti insan olma yolunda koşmak yerine birbirlerini kandırıp biri ben onun cebinde giderim demiş, öteki ben cebimde taşırım demiştir. Hiç böyle, bu nasıl bir din? Bu yeni bir din. Bu başka bir din. Bu İslam dini değildir bir kere. Bunu yapanlar böyle düşünenler de mümin değildir. Allah'a göre, Resulüne göre. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ne buyurdu? Fatıma annemize kızım Fatıma, sakın babam peygamberdir diye bana güvenmeyesin. Nefsini Allah'ın elinden satın al. Bütün alimlerimiz bu hadisi biliyor. Nefsini Allah'ın elinden satın al demek ne demek? Nefis demek, insanın hakikati demek. Allah'ın nefeti ruh demek, o ol demektir. Başa kurtuluş yok. Onu alırsan kazanırsın. Kimden alıyorsun? Allah'tan. Neye karşılık alıyorsun? Vehmi, hayali olan nefsini satarak, kurban ederek onu alıyorsun. Onun arzularından, isteklerinden vazgeçerek vazgeçtim ya Rabbi nefsimden diyerek seni istiyorum, bana nefrettiğin hakikati istiyorum. Ben seninle olmak istiyor, senin nurun olmak istiyorum diyerek kazanıyorsun onu. Gereğini yaparak kazanıyorsun. Yoksa böyle cenneti üç kuruşa verip satıyorum cenneti diyenlerin peşinden gitmek insanın kendi aklına kendi kendisine yaptığı en büyük hakaret, en büyük zulümdür. Allah bizi böyle şeylerden muhafaza etsin. Efendim <gülüyor> Nevşehir'den Ahmet Nurlu <gülüyor> Selamun Aleyküm Hocam, şehrin dışında bir iş yerimiz var. Cuma günleri sırasıyla bir işçi bekçi olarak kalıyor. Cuma namazını kılmadığı için işverene bir sorumluluk yüklenir mi? Evet. Cuma namazı. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Cuma günü Allah'ın zikrine davet edildiğinizde, çağrıldığınızda Allah'ın zikrine koşun. Namazı kılıp bitirdikten sonra Allah'ın sizin için <gülüyor> takdir ettiklerini aramak üzere yeryüzüne dağılın. Alışverişi bırakın dedi. Sizin için hayırlı olan budur dedi. Allah emretti. Eğer o saatte müminler alışverişi bırakıp Allah'ın davetine Allah'ın zikrine namaza koşmazlarsa ne olur? Kur'an'ın ölçüsünü vuracağız ki ne olur? Bu herkes için bu böyledir. Bunu apaçık söylemek gerekir ki anlaşılsın. Allah Cumartesi gününü Yahudilere ibadet için farz kılmıştır. Hristiyanlara pazar gününü. Nasıl bir farz? O günü sadece ibadetle geçirmek. O günü Allah'a ait kılmak. Haftada bir günü Allah'a aittir. O gün sadece ibadet yapar, güzel şeyler yapar, Allah'ın rızasını kazanmak için. Arş bir şey bırakıyor yani. Yahudiler, Cumartesi günü, evet, Yahudilerden bir bölüm, bir topluluk, denizin kenarında yaşayan bir topluluk, balık balıkçılıkla e, geçiniyorlar, balık tutarak. Allah ayet-i buyuruyor ki cumartesi günü o avlanmanın işin yasak olduğu gün balıklar geliyor. Akın akın geliyor. Ama yasak bitince balıklar gelmiyor. Neden böyle? Bir imtihan olsun diye. Yani Allah onlar alışverişimi tercih eder yoksa benim emrimi mi tercih eder? İmtihana tabi tutuyor. Yahudiler ne yaptı? Cuma günü akşamdan, yani cumartesi başlamadan ağlarımı atıyorlar. Cuma günü abi yasak zaten, ağ orada duruyor, balıklar geliyor, takılıyor. Cumartesi akşam yasak bitince gidip ağları topluyorlar, balıkları topluyorlar. Yani Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar. Biz cumartesi çalışmadık. Ama balığı tutuyorlar yalnız. Ağı atıp zaten balıklar geldi takıldı, ertesi gün çektiler zaten. Allah onlar için onlara aşağılık maymunlar olun dedi. Böyle yaptıkları için. Yani Allah'ı kandırmaya çalışmak bir de Allah'ın emrini dinlemediği halde sanki dinliyormuş gibi yapmak. Diğer insanlara da kendilerini öyle göstermiş olurlar. Allah da onlara Evet ne buyurdu? Biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Cumartesi yasağını çiğnediklerinden dolayı buyurdu. Şimdi müminler cuma günü alışverişi bırak diye Allah emretmişken onlar alışveriş yapanlar Allah'ın bu yasağını çiğnerse Yahudilerin düştüğü durumun aynı sına düşmüş olmazlar mı? Aynı duruma düşmüştür. Aşağılık maymunları olun deyince onun maymun olması gerekmiyor. Maymun taklitçi bir hayvan. O sadece artık taklit eder, işin hakikatinden mahrum kalır. Evet, cuma günü Allah zikre, namaza davet ederken kadın erkek diye ayrım yapmadı. Dolayısıyla Cuma aynı zamanda tıpkı erkekler gibi kadınlara da farzdır. Kadının mazereti vardır yalnız. Özel günlerinde, özel hallerinde mazereti vardır. Bununla beraber hamile olabilir mazereti vardır. Çocuk emzirebilir ya da çocuklara bakan kimse yoktur. Bakmak zorundadır. Mazereti vardır. Ama eğer böyle bir mazereti yoksa mutlaka kadınların da cuma namazına iştirak etmeleri gerekir. Cuma hem kadınlara hem erkeklere farzdır. Allah ayrım yapmadı çünkü. Erkekler deseydi tamam. Ama ayrım yapmamıştır. Hepsini davet etmiştir. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam. Hem de vakit namazları için. Evet, erkeklere söylüyor bunu. Kadınlarınız namaza gelmek istediklerinde onlara mani olmayın buyurdu. Erkek mani olursa Ne olur? sorumluluk ona geçmiş olur. Kadın Allah'ın emrine davet etmeyi istiyor, erkek buna mani oluyor. Benim emrim, benim arzum, isteğim Allah'ın emrin, emrinin üzerindedir demiş olur. Onun kurtuluşu olmaz. Allah onun ibadetini kabul etmez, duasını kabul etmez. Çünkü nefsini, kendini, arzusunu, isteğini, ilmini, bilgisini Allah'a şirk koşmuştur orada. Evet. Diyelim ki, şartlar, imkanlar el vermiyor. Bu durumda vakit namazını kılar. Herhangi bir yerde bekçilik yapıyor. O anda orayı terk etmek doğru değildir. Mutlaka birinin orayı beklemesi gerekir. Kardeşlerimiz doğru yapıyor. Birinin sürekli beklemesi doğru değildir. Sırayla beklemeleri daha doğru, daha uygundur. Cuma namazından evet, sürekli mahrum olmamış olur. Evet, sırayla beklerler. Eğer e, ile de beklenmesi gerekiyorsa, sırayla beklenmesi en doğrusu, en uygunudur. Mazereti olmuş olur, sorumlu olmuş olmaz. Ne mal sahibi sorumlu olmuş olur, ne de bekleyen. Birini beklemesi gerekir çünkü. Mecburiyetten dolayı. Şartlar öyle gerekiyor çünkü. Ama o şart olmazsa bu durumda gereksiz yere ya da Sadece böyle para kazanalım diye beklemek doğru değildir. Doğru olmaz. Mesela dense ki zaten tam o saate alışveriş oluyor. Doğrudur. Olabilir. Zaten Yahudiler de öyle söylemişti. Tam cumartesi günü balıklar akın ediyordu. Kıya akın ediyor. Öteki günler akın etmiyor. Kim yapıyor bunu? Allah yapıyor. İmtihan olsun diye. Beni dinliyor mu dinlemiyor mu? Evet, onun için cuma günü, cuma saati geldiğinde en fazla yarım saattir. Fazla değil. Bir yarım saatini eğer Allah'ın emrine itaat için o alışverişi bırakamıyorsa hesap etmesi gerekir ki Allah'ı ne kadar ciddiye almış. Evet. O saat geldiğinde yapılması gereken şey bir tabela yapıp iş yerine asmaktır. Cuma'dayım. Cuma namazından sonra açacağız. Demektir. Alışverişi bırakmaktır. Eğer işveren buna izin vermiyor, buna müsaade etmiyorsa, Allah böyle emretmiş, alışverişi bırak demiş, namaza koş demiş, ben de alışverişi bırakamazsınız, alışveriş yapın diye emrediyorum, demiş olur. Dolayısıyla, Allah'ın emrine karşı gelmiş olur ki o, o ticaretten hayır görmez. Allah başka yerden ikram eder, ihsan eder. Söyledim. Bir yarım saattir sadece. Allah bizi Allah'ın emrine itaat edip, Allah'ın davetine koşanlardan, icabet edenlerden eylesin. Kendine mazeret arayanlardan eylemesin inşallah. Allah'ın emrini nasıl yerine getiririm deyip Çaba gayret sarf edenlerden eylesin. Bir çıkış yolu bulmaya, evet, aramaya çalışanlardan eylesin inşallah. Amin. Evet. Efendim bir izleyenimiz, birkaç ay önce eşimle tartıştım. Sinir anında ona senden boşanırım dedim. Nikahımız bozulmuş mudur? Senden boşanırım demek herhangi bir şekilde bir Boşanmaya sebep olmuş olmaz. Boşadım dememiş, boşanırım demiştir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde nikaha herhangi bir zarar gelmiş olmuyor. Yani boşanma olmamış olur. Bununla beraber Allah boşanmayı zorlaştırmıştır. Ama hepimiz şahit oluyoruz ki alimlerimiz yani boşadı diye Sanki bahane ağrıyor, bir an önce boşasın gibi. Ama Allah tam tersini yapıyor. Boşanmış olanlar, kadın evden gitmesin dedi, siz de gitmeyin, bir arada yaşayın dedi. Boşanma, bununla beraber iki defadır. Üçüncü defa tamamlanırsa boşanmış olur. Yani ne demektir bu? Üç talak ne demektir? Ne diyor? Üç talakla boş ol. Yanlış. Böyle bir boşanma şekli yok yani. <gülüyor> Nasıldır boşanma şekli? Boşanmanın gerçekleşebilmesi için ciddi bir şekilde, herhangi bir etki altında olmadan, zorlanmadan kendi iradesiyle, kendi tercihiyle evet boşanmaktır. Seni boşadım de demesi gerekir. Üzerinden bir ay geçmesi gerekir ya, ya da kadının bir ay başı hali geçirmesi gerekir. Sonra ikinci ay beraber yaşayacaklar, Allah beraber oturun dedi. Niye beraber oturun diyor? Bu arada vazgeçsinler diye. Boşanma gerçekleşmesin diye. Bir ay geçti, sonra bir daha boşaması gerekir. Bir taraflıkla daha boşaması gerekir. Yine beklemeleri gerekir. Ama diyelim ki bu arada, Eşler beraber oldular. Bu geçersiz oldu. Bitti. Boşanma gerçekleşmedi ve bitti. Barıştılar. Anlaştılar demektir. Diyelim ki öyle olmadı. Bir ay daha beklediler. Bir daha boş olsun dedi. Sonra üçüncü ay dolduğunda evet, üçüncü ay dolar dolmaz. Boşanma o zaman gerçekleşmiş olur. Ama o zamana kadar beraber oturun dedi. Belki Allah bir yol açar. Barışsınlar diyedir. Boşanmayı böylesine zorlaştırmıştır. Evet, karı koca bir evde, aynı evde kaldıklarında, üç ay boyunca, olur bir şeyler olur yani. Çocuklar müdahale eder, düşündürler, taşınırlar. Yok ne diyor? Bir sefer diyor, üç talakla boş, tamamdır iş bitti, artık bu iş bitmiştir. Artık bunun fetvası da yoktur. Başka şeyler üretiyor, yok gidip bilmeyen başkasıyla evlenmesi gerekir. Böyle saçma sapan, böyle e, İslam'ın dışındaki bir e, fetva. Bununla beraber boşanma gerçekleşti. İkinci sefer düşündüler, taşındılar, bir daha evlenmeye karar verdilerse bir daha nikah kıyarlar. Aynı şekilde gene üç defa, üç ay boyunca aynı evde oturup ayda bir boşanmayı gerçekleştirmesi lazım. Ha, sonra Üç ay tamam olursa, buna beraber beraber olmazlarsa, barışmazlarsa artık ne olur? Boşanma gerçekleşmiş olur, iş bitmiş olur. Artık anlaşılmış olduğu ki onlar artık anlaşamıyor. Gerçekten boşanırlar. Boşanacaklar yani. Ondan sonra ne olması gerekir? Allah tehdit ediyor. Eğer bu sefer boşanırsanız, ikinci boşanma sonraki hali söylüyor. Artık bir daha nikah kıyamazsınız. Ama kadın gider, evlenir. Sonra eşi ölür veya herhangi bir şekilde boşanmış olurlar. Sonra siz de düşünüp taşınsanız, herhangi bir sebepten dolayı beraber olmayı düşünürseniz o zaman nikah kıyabilirsiniz. Ama kadın gidip evlenmeden herhangi bir şekilde onunla bir daha nikah kıyamazsın. Tehdit ediyor ki boşanma diyor bak. Eğer bunu göze alıyorsan, bunu de kabul ediyorsan ondan sonra boşa diyor. Evet ne yapıyor? Fetva çıkarıyor. Böyle bir durumda başka birilerine nikah Ondan sonra biraz evlilik kalsın. Bir gün, üç gün artık bilmiyorum onu. Sonra getir bir daha nikah kıy. Yani hadi Allah'ı kandıralım. Bu küfür. Bu günahın ötesinde bir şeydir bu. Allah'ın verdiği emri bozmaktır bu çünkü. Başka bir hale çevirmektir. Evet. Onun için boşanma öyle kolay değildir. Böyle söyledim, boşandı öyle değildir. Evet. İnşallah kısaca söyledim ama anlaşılmıştır inşallah. Evet. Efendim bir mesaj daha verebilir misiniz? Buyur. Efendim Diyarbakır'dan Gülbin Toy Efendimize bin selam olsun. Allah gönlümüzü ve gözümüzü sizden ayırmasın. Allah himmetinizi ve hizmetinizi kolay ve büyük eylesin. Devamla bir şiir göndermiş efendim. Hasretin ne yamanmış, özleyenler hep ağlarmış, ağlamayan yolda kalmış. Gidenlere selam olsun. Prim halin anlamadım. Zahirden öte varamadım, sana layık olamadım. Olanlara selam olsun. Yunus der ki, insan ölmez, senden gelen feyiz bitmez, ahmak olan bunu bilmez, bilenlere selam olsun. Mahşer günü al yanına, koyma beni tek başıma, evladımdır desen bana, denenlere selam olsun. Allah razı olsun. Güzel söyledi. Evet. Efendim teşekkür ederiz. Teşekkür. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra belli inşallah